Modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar günaydın hepinizde Modern Sabahlar'da buluştuk ile 25 Eylül 2012 Salı sabahında Modern Sabahlar burada saat 10'a kadar Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Aslında bundan sonra da çalınacak çok güzel bir şarkı var ama tam disk olur. Sabah sabah bir daha toparlayamayız diye müdahale ettik sevgili dinleyiciler. Radyoların başındakilere günaydın diyelim bir kez daha Modern Sabahlar karşınızda. Fahiro 3. Doğum günü sabahında aramızda yok. Ee, büyük ihtimalle uyandırma servisi <gülüyor> <gülüyor> Yani doğum günüsü. Günaydın sevgili dinleyiciler. Sen uyandırdın mı Fahiro'yu aradın mı? Ee, yok ama konuştuk. Ben, o Arama. beni aradı. Kalpten mi konuşun? Ee, Uyandı ben mesajım diye aradı. Kendisi şu anda e, Ankara'nın çeşitli caddelerinde. Finkatay. <gülüyor> 25 Eylül 2012 Salı sabahını doyasıya yaşıyor şu anda Ankara trafiğinde. Ve kıyasıya. Doyasıya ve kıyasıya yaşıyor. Şöyle bir Ankara'da e, arabasında olan sevgi dinleyicilerimize bir duyuralım. Şöyle bir çevrenize bakın sevgi dinleyiciler. Bakın bakalım orada neşve içinde arabasında olan bir insan var mı? İşte o bugün doğum gününü kutlayan bir adamdır. E, bir adamdır. Bugün sadece doğum günü değil, özel de bir doğum günü. Bugün bir tişört yaptıracak bildiğim kadarıyla Fahir. <gülüyor> e, <gülüyor> o tişörtte böyle bir merdiven. Bir tane kırk yazısı. Sevgili dinleyiciler. 40, e, o kırka bir merdiven ama uzunca bir merdiven. Dayanmış. Yani böyle, hani böyle açılan merdivenler oluyor ya. Yani. Rakam da kırk değil mi? Rakamla tabi canım dört ve sıfır. Dört ve sıfır. Evet. T-shirt'un evet. e, sol kısmında sağdan sola doğru eğilmiş bir eğilmiş merdiven. bir merdiven ama e, bir kere daha şey yapalım karıştırma olmasın. Açılan merdivenlerden. Değil. Düz merdivenden kırka dayanmış. Öbür türlü zaten kendi kendine hiç dayamadan Hayır açılan açan. dediğim böyle iki taraflı. A harfi gibi olan. Ha, değil hayır böyle. E, ee, birbiri üstünde. Tek yönlü açan. Ha, evet, kaymalı çünkü, açılan. Çünkü mesela otuzda. Mesela 30'da da yaptırmış hani tişörtü 30'da tek tek merdiven kullanmıştık. Şimdi 40'ta biraz daha bir şey. Biraz daha uzatıyoruz. Uzatıyoruz diyor. Ve bunun altına bu espriyi açıklamak üzere şu cümle yazılıyor. 40'a merdiven dayandı. Ne kadar ne güzel. kadar güzel. Ne kadar güzel diyoruz ve ve ee... hepimizin doğum gününden farklı olarak Fahir'in doğum günü bir şehir şenliği olarak kutlanıyor. Sanacak. Hepimizin kutladığı bir gün haline geliyor. Ee, ve e, bir kere daha vurgulayalım bugün. Fahiiren değil, insanlığın doğduğu günde diyebilir miyiz acaba? İnsanlığın doğduğu değil de insanlığın hareketlerinin bugüne göre belirlendiğini ben biliyorum. Mesela Fahiiren doğum günleri önce. Yani Y ve FDS. Belki yani 20 bundan milyonlarca yıl önce bir 25 Eylül sabahı bir pirmat. Ayağa kalktı ilk kez. Ben bundan sonra böyle takılacağım dedi. İlk adımı atmış oldu. E, o yüzden insanlığın doğum günü olarak da kutlayabiliriz Fahir'in doğum gününü. İsmail Burak Bala teşekkür ediyoruz biz Fahir adına. Ee, doğum gününü kutlamış Onun dışında dün e, yine Oğuzhan Bey e, Doğum gününü kutlamış Fahir'in e, Çok teşekkür ediyoruz Kendisi gelince e, direkt zaten o da teşekkür eder eder. verir kendisine vereceğiz ee, Vereceğiz ve aktaracağız Şimdi şöyle bir bakalım o zaman yavaş yavaş Biliyorsunuz zamlar oldu Evet oldu ee, Zamlar dün bahsedemedik ne kadar ağır geldiyse <gülüyor> ee, Ama zam değilmiş o değil miymiş? Yani bunu zaten biliyorduk aslında daha önceden. Güncelleme olarak ha Ama bu güncellemeler iyi oldu. Çünkü yani zam Hakikaten insanın böyle bir canını yakan bir şeydi. Güncelleme olunca nasıl bilgisayarımız güncellendiğinde kendimizi daha güvende hissediyoruz. Tabii. Bir şeylerin fiyatı da güncellendiğinde zamanı yakalamış oluyoruz. Geride kalmamış oluyoruz. O yüzden her gün daha çok güncellensin. En son sürümünde yaşamak istiyoruz hayatı. Aynen öyle. Ee... Bir önceki sürümünde yaşa. Efendim öyle şeyler var ya hani dedeler bazen konuşuyor. Evet. Onu kaca aldık biz 40 kuruş muydu 50 kuruş muydu? Zam zam zam. Zemzem diye mi girdi yayına? maalesef Ha anlamadım. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk ya. de zamlardan ne yapacağımı şaşırdım çocuklar hüzurlar siz. Erken geldi fay biraz daha ben trafikte yaşarsam. Ben de gideyim o zaman ya ne yapayım madem öyle. Hayır birak biz çok yani hoş geldin mutlu oluruz biz. İşte tişörtü şey yaptırıyordum da sabahleyin bütün tişörtçüler kapalıyız. <gülüyor> e abi son günü bırakma yani. Niye son günü bırakıyorsun? 40'a geleceğin 3 senedir belli. Evet yani o önceden hazırdı 40'a merdiven dayama. Abi bundan sonrası için bütün bütün hepsini yaptırdım. Sizlere de birer tane yaptırdım. ve biz de yavaş yavaş çok eskitmeden giymemiz lazım. <gülüyor> ya bedenlerimiz aynı olsa zaten benim eskileri vereceğim. <gülüyor> Döndere belki. Gerçi sen kaç sene sonra bana verebiliyorsun tişörtü? 2. 2 sene sonra? Ben hiç yaptırmama gerek yok. Tabii i̇ki güzel. sene ben böyle beleşten yiyelim o tişörtü. Bir sene sonra da, ben sene sonra da ben bana vereceğim. Gerçi aynı tişört olabilir ya. Ağzı yüzü dağılır zaten. <gülüyor> en eski halini ben giyeceğim ya. Ee, en eski halimden eser yok. Beraber sana. mi bot bağıradık aslan? Havar Egek. Bu, bu daha çirkin değil mi? Havar, hayır. Havar, habar. <gülüyor> Havar, habar. <gülüyor> <Havar, gülüyor> <Havar, gülüyor> <abar. gülüyor> yani öyle de diyorsun da gecim. <gülüyor> Aşk olsun diyorum. <gülüyor> Dün Ali Babacan'a sormuşlar. Ne Demişler. Demişler. Ali Ali Bey demişler. Sayın Bakan demişler. Ne olacak bu şeyler? Ee, zam zam ne diyorsunuz ya. falan filan. 2009'dan beri vergiye zam yapılmadı ki demiş. Niye bu kadar abartıklıydı demiş. Ne kadar güzel demiş. Yani, yani bir de bir zorunuza, zorunuza ah, mı gitti diyebilir yani. Yani ÖTV'ye de zam geldi ya. Ya gelmeme. <gülüyor> ÖTV'ye zam gelmesi ne demek ya? Güncellemeyden korkmayalım. Hakikaten Güncelleme onu söylüyordu. Diye... Fahir girdi araya şey. Yani dedeler konuşuyorlar ya. Rakamları yanlış evet. söylüyorlar. Bizim kuşağımızda da öyle bir şey var şimdi. Biz de milyonlardan 1 liraya düştük ya 6 sıfır atıldı. Senin büyük, büyük emeklerinle... O kaç 50 milyon falan diye konuşuyoruz. Evet. evet. Onu ortadan kaldırmak için yani yeni sürümünde hayatı yaşamak için bu güncellemeler şarttı. Ben kendimi updated hissediyorum. Senin yüzünden ben de updated oldum. Bütün şeyine uydum bak updated updated dedin. Ondan telefon çalmadı zaten. Büyük ihtimalle ondan çalmamıştır diye düşünüyorum. Gece Değiş boyunca. Değişik Ay iOS 6'yı yüklesen. Değişik olayları değişik yaklaşımlar adlı köşemizi hoş geldiniz sevgili izleyiciler. <gülüyor> dükkanı verseniz anlatlıklarımız anı da değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki farklı olay ve iki farklı yaklaşım. E başka neler olmuş? Doğalgaza zam geldi mi? Zatlar diyorlar. Gelecek. Elektrik gelecek. Birazcık dişini sıkıge. Tamam. E, çok az kaldı. Elektriğe ve doğalgaza aynı anda e, zam gelecek. Bir rahatlayacağız. Çünkü çok düşük kalacak onların fiyatı. Ee, yani o yüzden onlara da zam gelecek. Ne olacak? Düşük kalınca adam habire elektrik yakacak. Habire doğal gaz yakacak. olacak. O çok bedava neredeyse. E öyle. Mesela şeylerde de ucuzundan almıyor musun? Mesela pazara gittin. Bakıyorsun orada yer elması mesela 50 kuruş. Hop, hop öbür tarafta. 10 tane al. 10'dan. 3 kilo al. Ne oluyorsun? Neye abanıyorsun? Yer elmasına abanıyorsun. Doğru. Aynı sistem. 50 sene öncesine göre İtalya'da yapılan bir araştırma. 50 sene öncesine göre erkek... Ler, e, yüz, Daha e, sıkı mı oluyormuş? %10 şey olmuş. Ne olmuşlar? E, Küçükmede sigara ve alkolün de etkisi varmış. Ne, ne? küçülmüş ya? Ne küçülecek ya? O İtalyanlara A sen de bakıyorsun ya? Havak, <gülüyor> İtalyanların yaptığı oromo heykelleri alayı değil mi? Ne son 50 senede? Bak bakayım bütün heykelleri. Evet hakikaten. Şuradan fındık iki, fındık. 2000 sene önceye git. Neydi o heykelin adı? Yere göre Davut heykelinin şöyle bir bak. Bulan lan Davut dersin. İşte düşün ondan yüzde on daha. Ya onların o zaman. Kaç yüzde on Onların genetik yani yapacağını. İtalyan heykel sesleniyorum. Gelsinler bir de ben, beni değil de bir arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana hani kendim şeyde Tabii. ama gene ben de Davut'la yarışacak durumdayım ama o kadar da şey değil Herkes o. sırayla söyleyecek <gülüyor> mi? Hepimiz Davut'la yani Davut yarışabilir evimiz? miyiz, yarışamaz mıyız? <gülüyor> yani bilmiyorum bunlar niye moraldir bozulurlar ki? Yanlış adamları. Moral bunlar... bozuldu diye bir şey söylemedim ki ben. Senin mi moralin bozuldu? Ne oldu Belki de, de bundan 50 yıl önce erkekler daha palavracıydı şey ya, gibi. Ya yani falan... bunu haber açıp açıp bakıyorlar mı? Hayır Yoksa şey. soruyorlar mı anketle? Tabii İtalya'da düzenli, İtalya'da düzenli bu Porto şey için mi? giden aileler var. 8-10 aile var. Nesillerdir gidip ee, ölçül ölçülttürüyorlar. <gülüyor> Bizde ortaokula kadardır. Ortaokuldan sonra mevzu biter. Ama tabi. mesela onlarda eğitim sisteminde devam ediyor. Üniversitede o evet. mesela onların da KPSS'si var. Onlara girerken falan hep yapılıyor. Ama hiç öyle değil. Onlar hazır heykelini yapmışlar. İtalyan KPSS'sini. İtalyan mi KPSS'sini giriyorlar mesela hop heykele geliyorlar herkes günlük olarak zaten bircık evet, bir şeyde mesela Ksleri diyor ki yaz bir tuhaflık var falan diyor heykel orada adam burada hop davut heykelin gözü yanıyormuş zaten nine nine nine diye Tabii. zaten İtalyan standartları enstitüsünün şeydir o Davut heykeli logosu mu ha, logosu onlar şeye baksınlar Türkiye'de İtalyana benzetilme oranında düşüş var mı? Ben çünkü bu yaz mesela Kuşadası'nda, Çeşme'de o kadar dolaştım. Hiç beni İtalyana benzetmediler. Hay Allah. Bir sebebi işte çok net ortaya çıktı abi. Sen peşten. neyle geziyordun orada? Yani donsuz gezmiyordun muhakkak. ile slip, slip geziyordu. Sliple slip geziyordu yani. Sonuçta sliple geziyordu abi. <gülüyor> Fonksiyonel job geldi. Aa, abi gözümüz çok, aydın. Çok İsviçre jobu gibi bir şey mi? Ee, nasıl demek o ya yani çaka mesela, tipi bir şey mi diyorsun? hiçbir şeyini açmıyorsun vuruyor orada ucundan bir şey açıyorsun onunla vuruyorsun Yani fon ne, ne fonksiyonu vardı ki fonksiyonel job, job şu İdris'in Aymuşay'ın açıklamasına göre e, 6000 adet sipariş verildi şimdilik deneme amaçlı Nerede? Nerede? Bilmiyorum <gülüyor> Ay bir olay çıksa da vursak diye bekliyorlar mı acaba emniyetteki? Ya bir toplansalar bir şey olsa falan da şu yeni copları bir denesek. Hani gelişen olaylara müdahale etmek zorunda kal kalıyoruz demiş bakan. Ama kalite artacak diyor bakan. Fonksiyonel copun küçüklüğü, çıkardığı sesin caydırma etkisi ve... Çıkardığı sesin vurduğu yerden yani hani ses, -şir şir. Diyor, ses Anlamında çıkıyorum. mı? Yoksa o da zvan zvan diye ses çıkıyormuş. Ve avuç içinde taşınabilmesi gibi avantajlar. En deneyim. büyük avantajı da avuç içinde taşınması. Ne Jedi job'u mu getirdiler? Tabii avuç içinde vuyin diye Aa, uzuyor mu? Öyle bir şey tabii, mi? Açılmalı. Açılmalı ha, ya. Şey açılmalı. Gibi, Fire Öncün tişörtündeki merdiven gibi düştü. Şlaka diye açılıyor. İçer, İçeride açılıyor. Caydırıcı seste o. Aha da joblar açıldı. Yani 6000 bin kişi aynı anda joblarını alsa plak çıktı diye. Bir job yeseniz. Klasik bir job mu yemek istersiniz? Fonksiyonel. Ya job ben mı? klasikçiyim o kadar da şey değilim. Yani klasik. Fonksiyonel tabii. job bun tipine şöyle bakıyorum da. Bir şey soracağım. Çok siz, acıtır. Siz hiç joblandınız mı? Yani tabi. E, <gülüyor> Özel. Kendi isteğimiz mi? dışında mı? <gülüyor> onu, onu mu söylüyorsun Faryn? Ben mesela evde muhakkak bir iki joblatırım kendimi. <gülüyor> Hiç joplandınız mı? Ben bir kere jopla kendi, kendi bacağımı şey. vurmuştum çok acıymıştım. <gülüyor> en büyük anlaştık hikayem bu. Onun <gülüyor> <gülüyor> bacağını başka sandalyeye çarptığında da çok fena acıyor. Ben, ben bir, de bir kere, kere... sehpaya çarptım o bile çok acıdı Küçük yani. Küçük parmağımı çarptım ben de aynı olayı geçirmiştim. Valla joptan onlara geçtik. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Sepa'nın ayağı böyle dört şeyli ayaklı sepa var bizim orada ya. ayağım bir vurdum of. Kırıldım ciğerime döküldü. Edeyim, Vallahi zannetim. acısı ciğerime döküldü. <gülüyor> ben bir kere cop yedim de niye yedim onu hatırlamıyorum. Yani tabii onu... Demek ki hiç uslanmamışsın. Veya çok güzel uslanmışsın. Artık o bir yemeğine neden olan anarşik fikirler o copla kafandan çıkmış. Tamam <gülüyor> ben <gülüyor> Ne yaptığını hatırlamıyorum. Şu kadarcık bir anarşik fikrim vardı. Tam ucunda pıt diye olup diye bıraktı kendini diye zaten. diye bırakıyor ya. Vay be. Demek ki cop yemedik ha. Hiçbirimiz çok. yemedik. Yemeyelim zaten. Kimse yemesinler. Kimse evet, yemesinler. Yani, evet. Kimse yani, yemesinler. Şey ezik dolaşacağını kimse yemesinler. Öyle Hepimiz... bir anarşik eylemimizle de, polis deyip Efendim biz bu yaşımıza kadar jomp yemedik. Yani lütfen rica ediyoruz. Buradan Yani Biber gazı yediniz mi hiç? Biber, biber gazını yedim. artık yiyeceğiz herhalde. Yemeyene zaten şey onu. Ben senede bir grip gibi biber gazımı yiyorum. Biber gazı bol dağıtıldığında. Evet. Yani şu oturduğumuz yerde de bir şey olur. Hatta bazen böyle bir çeşit olsun diye atıyorlar ortaya. Hmm. Şey gibi bizim... Aldığımız bir şey var ya mutfağa. çeşitli malzemesi. Ha. Onun gibi kalabalığı gördüklerinde şöyle bir ortaya atıyorlar. Çok yoğun atmayınca zarar da var. Tabii Az miktarda çok faydalı diyorlar. İfratı kaçınca. If, onda da ifrat bayağı bir şey oluyor. Çok faydalı ve mahalle aralarında bu sinek ilacı. Artık o sinek ilacı yapılmıyor mu ya bu arada? Yok yapılıyordu. Sinek, sinekleri gördüğün için bu sene çok... Kamyon, Kamyonlarla bardasına. geliyorlar. Dolaş, dolaşırdık çocuklukken. Fisafete zamanında... atlayıp çocuklukken dolaşırdık. Ondan böyle oldu mu ne olduk acaba? Bilmiyorum, bilmiyorum ama niye şimdi yok ya? Çocuklar yaşayamıyor çocukluğunu sevgili nicler. Maalesef o noktaya geldik. Fahir doğum günü mesajları geliyor. Hani Artık sen bunlara bir... ayrı ayrı e, ay, teşekkür ay, ay, ay, ay, edersiniz. Fahir bir stüdyo dışında portatif bilgisayarını 2 dakika verirsen bu baksın oda. Hey bana neydi aldınız onu kimseye, kimseye veremem bana portatif hediye şey. aman portatif hediye mi aldınız? Sana portatif Sen portatif hediye aldık. Ama şok, portatif çok game oci yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli. Modern sabahlar devam ediyor sevgili suna severler radyoların başındakiler bir kez daha günaydın salı sabahında nefru içinde devam ediyoruz yayınımız abuyursunlar efendim. Dedikodular var dedikodular magazinin arasında. Yani süper aslında. oldu. Hemen o zaman ben de tam gün formatına geçeyim. <gülüyor> Anlat. Günün <gülüyor> <gülüyor> ilk pasta geldi. Baran'a çok teşekkür edeyim ben bir kez daha. Yayın vesilesiyle de olsa. Tabii ki. Ee, madem pastaları yemeye başladınız sabah saat 8. Dünyo'da neden yemek yemek yasak? Ya kadar çok saçma. <gülüyor> 8.37 olduğu için olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani biz yemek... Öyle zaten Rabbim ne öyle açık. Yemek yemek yasak değil. Pasta falan yemeyin. Sabahın köründe. Leonardo DiCaprio. Ee, i̇ki iki sarışınla alemde diye teknede bir takım fotoğrafları var. Buna mı bakalım? Yoksa Angelina Jolie hasta mı? Hastacıklı mı? Ona mı bakalım? Ee, Yanarda, Vallahi ya bir bence bakılacak bir şey yok gerçi Leonardo DiCaprio'nun durumunda da bu hançerin Jolie Türkiye'ye gelmişti ya. Yani Doktor ondan görüşmüş. Doktorla mı görüştü falan diye bir gazetemizde sağ olsun bütün konuşmayı yazmış şöyle. Nasıl e, Türkiye'de doktora görünmeye mi gelmiş? Doktora görünmeye gelmiş evet. Amerika'da çok pahalı demiş. Biliyorsun artık bir de bütün şeyler birleştirildi ya. İstediği hastaneye gidebiliyor Angelina Jolie. Yani o sağlık reformundan sonra Angelina Jolie bile rahatladı. Gaziantep vekilisti Suriyeli göçmenlerin kaldığı e, kampları gezmişti. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olarak e, Angelina Jolie parantez içinde 37. 13 Eylül'de, 14 Eylül'de de Ankara'ya gelmişti. Ne yapmış biliyor musunuz Ankara'da? Ne yaptın yani, ne yapmış? E, bir doktor. Profesör Doktor Yaman Tokat da Ankara'da otelde gizli bir görüşme yaptı ortaya çıkmış. Nasıl gizliyse bilemiyoruz ama ee ondan sonra şöyle demiş. Karaciğer nakli yaptırmazsam öleceğimi söylüyorlar nasıl kurtulurum diye sormuş. Raporlara bakan Profesör Doktor Yaman Tokat da şöyle kafasını kaldırmış. Şart demiş. Ve demiş ki nakil şart demiş. <gülüyor> nakil hoş mu demiş. Valla böyle demiş ya. Şimdi yani Yaman Bey şu anda vizite başlamış mıdır bilmiyoruz. Yaman Bizi... Hoca. Dinleyen... Belki asistanları falan vardır ama... E, ...doktor-hasta özel ilişkisi değil mi bu şimdi? Tabii nasıl, canım. Niye, niye gazetelerde yer alıyor? Gazeteleri çıkmış işte. Nasıl, nasıl ben de bugüne kadar diye. ne kadar doktorla görüştüm hiçbirini. Ne gazetelere verdim. Bak söylüyorum. Ne açıkladım yani. Yani burada... Söyleyecek olsam benim Dr.Tacettin'deki özel görüşmelerimi ben burada söylemek daha istemiyorum. Ben de söylemek istemiyorum. Yani, ben, de, ben de söylemeni istemiyorum. Ayrıca mesela Bana bir... söylediğin için bile ben rahatsız. <gülüyor> söylemek değil düşünmek bile beni şey yapar. Ayrıca ufak. şunu da söylemek istiyorum. Beni Don'la gören onca doktor var. Bir günden bir günü arayıp da yayına bağlanıp biz bu adamı da Don'la gördük dediler mi demediler. Ama onlar kendi aralarında buluşup konuşuyorlar. Evet Hayırlı o benim konu. donlu maceralarım. Çok hoştur tabii ki. Sizde, siz, size geldiğinde hangi donu vardı falan diye. Günaydın mi? diyelim mi? Günaydın. Günaydın. Alo. Alo. Alo. Alo. Sesim geliyor mu bir an duyamadım. Geliyor o, efendim. Nasılsın? Günaydın hoş geldiniz. Günaydın ben Fahir'in Don Günü'nü kutlamak için aradım. Birkaç yıldır kutlamak Alo. Alo. Ay çok teşekkür ederiz. Biz kimle görüşüyoruz? Ben Özge. Özge Hanım çok... Vallahi çok incesiniz, çok zarifsiniz, çok naziksiniz. Yani ne desem az çok teşekkür ediyorum. Birkaç senedir tam kutluyordum mu dediniz? Evet. En son de, ne demiştin? Diyemadım. Bas konuş varmış. yapmadığı için. Bas konuş yapmadığı için. <gülüyor> Sesi gelmedi. <gülüyor> ee, teşekkür et Fahir. Ben teşekkür... Çok teşekkür ediyorum Özge Hanım. Gerçekten çok zarifsiniz. Çok sağ olun. Sizin ne zaman doğum gününüz? Ben de o zaman arayayım. Benimki daha Martta daha var. Daha Martta tamam, o zaman hatırlatın siz bana, ben ben doğurdum. Hat, hatta bendim e, Gaga manzaraya geldim, Oktay Bey vardı, ama onun doğum günü olmadığı için bu konuyu hiç açmadan. Çok iyi yapmışsın, <gülüyor> yapmışsın. çok iyi yapmışsın. Çok, <gülüyor> çok saçma oluyor çünkü. Mosmor olurdum ben o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yine bekleriz efendim, görüşürüz çok Görüşmek teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun Özgen. Bay tamam. ve Ege şu pasta yerken ne kadar şey bir Hatta adam oluyormusun ya ağzını şapuşlu bir gibi, şey, hakikaten bir şey söylüyorsun dönüyor sadece şapuna bulaştırdım ne şey kibar kibar Aferin aferin çocuğum Ağzını açmadım ağzımda oluyor Kibar bayağı. kibar derken <gülüyor> keyleri duydun mu Fahir pastalı pastalı key çıkıyor Kıber <gülüyor> kıber <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Havar <gülüyor> Havar Ege Kayacan Aziz Havar Ege Kayacan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle bir şey ya. Aramadı değil mi Yaman Hoca? Yaman Hocamıza. Hoca efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşürüz. Ben İrem El, Fahir'e benim doğum gününü kutlamak isterim. Ay İrem hanımcım ne kadar naziksiniz ya. Yaman Bey'i bekliyorsunuz Beni... kapatın sırasınıza o zaman yani e... iyilik de yapıyoruz, insanlar hala. E, siz hem doğum gününü kutluyorsunuz hem tepemize biniyorsunuz İrem Hanım. Hayır yani, Yaman Bey, Yaman Bey yani. Şurada siz... bir insanlık yapalım dedik. İrem Hanım'ın... <gülüyor> Abi de insan, bir kapta su koyun benim için dışarıya tam olsun. Hakikaten, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> havalar sevin. İrem Hanım'ın ağzının burnunu kırdığı yerde... Başka penilerin tabi ağzına gül biter derler ya derler, derler. sonuç olarak Sağolun, Hanım. Allah razı olsun tabii ki ben e, doğum gününüzü kutlamak için aradım Fahir'i yani Şimdi çok... şey, şey, şey, şey, duyduğumuz yıllara demek istiyorum efendim İnsanmışsınız Yerem Hanım <gülüyor> insanın dibisiniz Siz beğendiniz mi <gülüyor> o Fahir'in tişört fikrini daha doğrusu yani, yaptırdığı tişörtü beğendiniz mi Yani beğendim yani olsa da olur olmasa da olur bence yani Tişört mü? <gülüyor> Ama evet. Fahir'e o kadar yakıştı ki o merdivenli tişört. <gülüyor> evet, Daptar'da bir tişört ona, yaptırdım. Ona yakışmıştır sürekli kuşkusuz. Yani hani bize ne kadar gider onu bilmem yani. Sizki kimsiniz diziyorsun lan? Bizim dizimize uyarmayamam. Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok, Çok ederim. sağ olun. Valla böyle. Tamam. Bu arada Fahir Önç'ün doğum gününü kutlamak isteyen dinleyicilerimiz fax da çekebilir bize. 210-12-70 fax. Ya hakikaten o en son ne zaman kullandı? Kurban olayım ya. Ne Yazık miyim? bir en kenarda en çürüyor mi? Belediyeden gidiyor. gelmiyor <gülüyor> mu fakslar hala? Gelir. Onlar da yok. Artık mail atıyorlar benim bildirim. Aa belediyemiz de mail atıyorsa artık faks ya bu şu faks teknolojisine yatırım yapan adamlar şu anda şey değil midir ya? Çok küfrediyor. geleceğin şeyi diye düşünenler maalesef. Sabah şekerleri zamanında güzel rulo rulo faksları şey canım. yaptılar. En çok O dönemleri yaşadılar. Bitti artık. Faks kağıdı kazanan şey yapan, yapanlar ne zengin oldu o arada? Nasıl gitti o fakslar? Neyse Fahir gündemi karıştırmayalım. Bugün evet gündem ya. sensin. <gülüyor> ee, onun dışında başka neler var? Bu şey vardı ya dün emiler vardı. Emiş, Biliyorsunuz Oktaycığım Emiş onu doğru lütfen telaffuz et. Emişler. Emirler deyince şey gibi oldu. İremer'in kuzeni Emil Er. <gülüyor> <gülüyor> erkek mi kız mı? Emil kız <gülüyor> ismi gibi. Emil Hanım erkek ismi Cemil, kız ismi Emil. Emil Hanım, ee, dün vardı ama e, tabii televizyondaki o canlı eee Akışa, Hama, akışta o, o, yer bulmayan <gülüyor> bir takım olaylar sonrasında e, e, yer buldu. internette mesela Sofia Vergara'yı biliyoruz. Aaa evet, Sofia Vergara'yı. Modern Rey aile dizisinde mi? Benim defa düşündüğüm yani. <gül> hediyesiydi. Kendisi kabul etmedi. Onun Allah, elbisesi kızım. bir yırtılmış. Ne? Aa, ödülü almadan önce yaklaşık 20 dakika önce diye kendisi internete koymuş hatta. Böyle tam sırt kısmı beliyle. Sırtının birleştiği e, çatala giden nokta mı? Yok. Tam da o nokta. Giden nokta falan değil. Çatal noktasında. Çatal noktasında. E, kavşak diyelim biz ona. Or, kavşak, valla dört yol... Yok, kavşak. Çat da diyebiliriz. Kavşak, Çatal kavşağı. Çatal kavşağı. Tam boşluk. orası böyle bir yırtılmış 20 dakika önce tam sahneye çıkacakken... Hay Allah. Ondan sonra bir o fotoğraflar, bir işte dikerken sen fotoğraflar... sen bana bir yollayabilir misin? Dün ben sana yollayacaktım onu da. Sonra dedim ki... <gülüyor> Doyasıya yaşasın doğum gününü, ondan sonra yollarım dedim. Ben bana kötü niyetli diyeceksiniz ama o kıyafetin zaten yırtık olduğunu düşünüyorum. Sofia Vergara öyle bir şey. Yırtık kıyafetle gitti. Şey diye de düşünmüştür. Ödürilirse son dakikada yırtılır derim. Almazsam zaten kimse fark etmezdi öyle dönerim. Şimdi terzi masasına götürdü. Ama kırmızı hava görülür o. Yırtık Oradan bir şal gitti. Çünkü... almıştır. Sırtına bir şal almış. Çünkü alıyor. zaten çok hava soğuk oluyor. Serin serinlerde. Şalsız ediyorum. geldi ama yani şimdi Sofia Vergara'nın. Şalsız. Emiden önce Sofia Vergara, Emiden sonra Sofia Vergara demişler, hmm. demişler. Obama'nın izlediği dizi toplamış ödülleri. Homeland mı? Homeland, Homeland'in hastasıyım demiş. Ee, Obama. Ee, bakayım başka öteki. Ama Obama şeyden izliyor değil mi? Normal televizyondan izliyordur. Sen başkanım indirdim, Cingoya attım, tekrar ofiste seyredersiniz demiyorlardır. Yok canım. Yok, kaydedip kaydedip yok ya. izliyordur ya. Kaydedip izliyordur bence de. İstediğim kadar kaydediyorum. Şey. Kaydettim kadar izliyorum. Mehmet nasıl izliyor? alt yazısız izliyormuş. İngilizcesi, İngilizcesi çok iyi çünkü. O da süper lise mezunu çünkü benim bildiğim kadarıyla. Obama'da da süper lise mezunu değil mi Oktay? Süper lise süper evet. Süper Bir de Amerika'da uzun zamandır yaşadığına çok da pratik yapma şansı oldu. <gülüyor> Bayağı iyi. Aslında sonradan süper lise oldu. Bir tek House'u demiş alt yazılı izliyorum onu anlamıyorum demişti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> madman hiç ödülü alamam. yazık Man'sı. son sezonundur e o da aldığını aldı, aldı zaten yüklüğünü topladı hakkım. kaç senedir ya ayıptır insan bir utanır ya jülyen murun elbisesi o yırtılmış mogda jülyen murun elbisesi çok güzel çok güzel vallahi çok güzel elbise vallahi şarap gibi kadın derler ya kadeş şarap elbisesi. gibi kadın diyorum ben <gülüyor> kendisine Big man dedi bu bu vesileli <gülüyor> faden. Beğenmiyorsun Julianmuru. Galiba vallahi bilmiyorum. Böyle şöyle diyeyim. K kırmızı Gaga. <gülüyor> 10 lira. Yani. Beyaz Gaga. O beyaz Gaga kadın evet, peynir gibi zaten. Evet doğru Peynir tabağı bile değil yani. Kahvaltı. Vallahi Julianmuru şunları duysa hakkımızda istediği gibi vallahi şey yapabilir. O ben çok seviyorum Julianmuru. Nasıl? Ha, sev Benim hakkımda yapmazsınız Julian Hanım. Teşekkür o zaman e, sevdiklerine bağışlanmasını Tabii diliyoruz. Ki. Sevdiklerine. Julian Murat'ı sevdiklerine mi bağışladın? Öyle yaptım. İyi yaptım. Öyle karar verdim. Öyle idare <gülüyor> edeceğiz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 2012 yılında bir ilk yaşandı ve e, yıllar sonra birileri fax makinesinin düğmesine bastılar. Radyomuzun da deposundan e, gizemli sesler geldi. Ne oluyor falan filan diye bir baktık. Orada tuzlu fax makinemizden bir kağıt hareketlendi ve oradan bir mesaj çıktı. İyi ki de hareketlendi. Yani Keski bayağı... Türkçe ile yazılmış. <gülüyor> Tam okunmuyor. Bunu okutmak lazım. Tuğba Dursun galiba. Yanlış okumuyorsam. Ay ne kadar güzel. Tuğba Dursun göndermiş. La la la la. Yo üç tane la var la la la o da iyi ki doğdun Fahri iki ayrı el yazısı Fahri yani... mi yazı... Fahri mi yazılmış Bakayım Fahri yazılmış yok <gülüyor> Sen Fahri dedin Fahir ya değişik yani düşün... bir <gülüyor> yaşa girdin sen yani ismini Bunca yıldan sonra <gülüyor> ikna ettiler seni kabahatimi yemeye başlayacağım ya yani. Fahri olduğunu ikna ettiler yani Vallahi ikna ettiler Ay, çok güzelmiş ya ben bunu rula yaparım ki bunları hiç atmam ki ben bunlardan bir şey yaparım kesin Hadi bakalım gözün aydın Ay, Fahir. Bunu 40'a merdiven dayama tişörtün arkasına bence. Ay çok hoş, çok hoş çocuklar. Vallahi çok hoş, vallahi çok hoş. Ya of bu var. arada dün akşam stüdyo terk etme arada... hadisesi yaşandı ülkemizde. Senin yılında bir ilk. Fahir'in doğum gününden... Hemen önce olması da muamidar. <gülüyor> Pardon. Fahir ha, stüdyoda o... yemek yemenin bir ahlakı vardır. Ağzında lokma bakan konuşmayacak. Bakarak dönemin... arkadaşlarına bakarak gözlerinle konuya katıldığını, onayladığın şeyleri gene bakışta. Şaşırdığında böyle gözlerini tarman usulü açacaksın. Ne, ne usulü hocam? Tarman usulü. <gülüyor> tarman style diyorsun. Yalnız bu yayın döneminde değişik bir şey geçildi. Neymiş o? Ee... Anılar anlasılıyor. Benim bildiğim o. Hayır ağzında yiyecek varken yayın yapma durumuna geçildi. Bu adam yaptı. Hiç, ben geride kalacak Hiç. değilim. Nasıl yapmadın ya? Kıbar kıbar demedin mi? Avar. <gülüyor> Bastalı keylerini duyduk. İki tane. Aa aslında son kalan bir iki şeyden sıkıntı olmaz. <gülüyor> sıkıntı yok abicim. Buyurun efendim ne olmuş kim? kim delirdi adam. adam Valla delirdi. delirdi ya o kadar pasta yeni. Valla aç karnına yemediyorum şunu kaç kere. Ya Şekerim spor istiyorum. programında, futbol programında. Futbol programında nasıl stüdyoyu terk edersin zaten futbol programı baştan aşağı kavga değil mi? Türk'te yayınlanan. Zaten iki kişi falan yapıyor. Yok bu, bunda 5-6 e, kişi var kalabalık futbol programı bu. Simge Fıstıkoğlu var Simge Hanım tek kadın programdaki Onu terk etmiş Ondan sonra bir de Ümit Özat var ee, Daha doğrusu o diğerlerinden bir tanımıyorum diye Ümit Özat şey demiş Kadın futboldan anlamaz falan demiş Nasıl anlamaz nasıl anlasın anlamaz Ne bileyim yani artık bunlar Yine konuşuluyor mu ya Bu şekilde böyle bu tip şeyler konuşuluyor mu ya Futbol Ümit Sonra Ümit Özat gitmiş Stüdyo'yu terk etmiş. Dedi, de, singe fıstık Dedi, oldu. Dedi gibi. Gereken, adı, gereken cevabı ya? vermiş anladığım kafayı. <gülüyor> Merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Ben yazımı okuyamadınız diye aradım. Tuba Hanım mısınız yoksa siz? Evet benim. Vallahi Tuba alakalı. Hanım en son kime faks çekmiştiniz kahirden önce? Ee, şey bir otel'e rezervasyon yaptırmam gerekiyordu. Onun hmm. için çektim. Kullanıyorum aslında. Siz hala faks kullanan ender insanlardansınız. <gülüyor> Evet, yok onlar öyle istedi ya yani yollamak durumunda kaldı Onlar size şey mi diyorlar Tuba Hanım Faks istiyoruz diye <gülüyor> Evet aynen Gerçi öyle Gerçi biz de istedik faks ya Doğru ya yani, evet, Meraklısı ben, var demek ya, ya vallahi, Siz istediğiniz <gülüyor> diye yolladım zaten Çok teşekkür ederiz Tuba Hanım vallahi, Çok makbule geçti ya uzun yıllardır faks almamıştım Ama faks anlamadım edin. Tuba Hanım otel istedi diye faks gönder Fahir istedi diye faks gönder <gülüyor> Ne zaman kendiniz istediğiniz için faks göndereceksiniz artık Biraz kendiniz için faks çekin <gülüyor> Yok bugün kendim de istedim gerçekten o iki sayfada Tuğba Hanım'a ait? Hayır. Bir sayfası Tuğba Hanım'a ait. Bir ya. sayfası da La La La La'ya ait. O, o şey olabilir. Başaklı olan mı olabilir? Yok aslında şöyle bir durum oldu. Ee, i̇kisini de ben yolladım. Çünkü emin olamadım nasıl koyacağım bu kağıdı. Bu hmm. ee, kadar da yoğun göndermiyorsunuz. <gülüyor> farkı zanladım. Yok diğer aslında boş kağıt yani. hani. Ha, ha boş kağıt da geldi bize. doğru. Bir, evet, bir, <gülüyor> evet, evet kusura bakmayın. onu Estağfurullah. Estağfurullah. Onu, biz, onu biz kullanırız merak etmeyin. <gülüyor> La la la diye geleceğini bilmiyordum. Aslında boş kağıt. Diğer kısmında da iyi ki doğdun. Tahir diyor. Doğum gününü kutuyorum. Bize bir şey yok Ay. yalnız. Size de yollarımın. Ben bir yollayayım çekseydim. Yani. Do -do -do Doğum günümüzde nasıl sabiriniz olur Tuba Hanım. Gerçekten evet. çok teşekkür ederiz. Bunu en kısa zamanda faxın. dosyalıyoruz. <gülüyor> ne denir ya? Faxınlar... Çünkü dinleyicilerden gelen fakslar diye bir dosyamız var. Ben size teşekkür ederim. 3-4 sayfası var şu anda. Ben varım yani orada. Evet şu anda ilk sayfayı boş kağıt koyacağız. Ondan sonrasında tabii ki sizin tabii ki mesajınız. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ben, ben teşekkür ediyorum. ederim. ya vallahi insanlar faks gelince de ne diyeceğini bilmiyor. vallahi. Faksınız <gülüyor> boz. Bir renk katsın diye günümüzde böyle bir şey yapayım. Faksınız <gülüyor> boz olsun, yap. olsun diye. Evet faksımız boz. Çok teşekkür ediyoruz Tuba Hanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Renk katsın. Ya esas biz teşekkür hayatım. ederiz Tuba Hanım. Faks çeken elleriniz dert görmesin. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, i̇yi günler. Anadolu i̇yi, kadını tabii. İyi, iyi birimiz. Yani. Teşekkür etmedi. <gülüyor> <gülüyor> en son. <gülüyor> ya e, <gülüyor> ne oldu Oktay, Gözünü ağlamıyorsun. Portatif bilgisayarından. Vallahi ağlamıyorum. Neler olmuş neler yapmış. İlk günden abi. şarjını bitireceksin. Şimdi vallahi yaşlı gibi konuşturuyorsun beni. Alacağım, kaldıracağım onu dolabın üstünde. İlk gün şey oldu ya. İlk gün o şarj bitme adisesi gerekti. Dersi verdi. Buyurun efendim, neler oluyor, neler bitiyor? Neler oluyor, ne bitiyor ya? İşte bugün benim doğum günümde pek de bir şey yok yani Ege niye zorluyorsun? Yatışamıyor, dünya yatışa dünya geçmiş Dünya bugün mi? yatıştı ya, kutlamalar çerçevesi. Çocuklara Bakayım. el yıkama alışkanlığını kazandırın, en büyük problemlerden biri o demiş uzmanın biri. Tamam o zaman sana, sana dönüyoruz, Bakalım. sana dönüyoruz Ege. Kazandırıyor musun? Kazandırdım, Kazandırdım ben. Nasıl kazandı, kendini yıkıyor musun? Ne el sizler? yıkadıkça para veriyorum. Bak çok güzel, bravo. Parayla ben her türlü eğitimi parayla veririm. Paralı ne? eğitime evet. <gülüyor> Halbuki alışıncaya kadar bedava olması lazım değil mi ya? Alıştıktan, Alıştıktan sonra şimdi bazen para mesela vermen lazım. Yolsuz kalıyor çocuk. Bilerler harman ısvayı gitme elini yıkediyorum. Yıkıyor ondan sonra ama belli kağıdı alıveriyor. İyi, i̇yi iyi Çok güzel. Senden benden iyi durum halini şu anda. Bir şey sorabilir miyim? Ellerde pırıl pırıl. Sen, sen yıkıyor musun? Hani örnek teşkilesini bir ebeveynsin ya sonuçta. Ebeveyn Ben olayım. ona bir kere yıkadım. Üç yaşındayken o zaman gördü hiç unutmadı. Çok teşekkür ediyoruz. İşte gerçek ebeveyn. Gerçek bir baba. Akşam dış fırçalama da var. Sen de dahil oldun. Ben de dahil oldum ona. Nasıl seyir, seyirci olarak mı? Ya yani en başta Yavrum, seyirciydim sonra zaten burada dikiliyoruz. Bari dişimizi fırçalayalım dedik. Kırkımıza yaklaşırken dişimi fırçalamaya başladık. Hem de her gece. Her gece her gece. Sen diş, diş fırçanı aldın sene kaç? Bekarlığından kalma senin diş fırçan durmuyor mu? <gülüyor> Duruyor. <gülüyor> Yine iyi abi bekarlığından kalma diş fırçanı. Ya var. normalde onların bir Adama. fonksiyonu var işte ayakkabının denmesi fıtfıtını denemek için kullanılır ama bu adam ki hala ilk günkü taze neden? Çünkü adam itinalı ve az kullandı. Dişler de şaşırır. Ne oluyor? <gülüyor> Bu nasıl bir yiyecek falan gibi. Yani böyle. Sahibinden az kullanılmış değerli. diş fırçası. O zaman ee... <gülüyor> ne ne? Orada Çin'de Şu, son espriyle ben bir kaçmak istiyordum da. Ha, ama yani Çin karışmış da. Çin ya, bakalım mı? Hmm, Çin kar olacaktı. <gülüyor> Günoca'dan <gülüyor> karışmış. Son saate bakarız çok geciktik reklam. Tamam iyi o zaman. Ayıp olacak. Reklam tamam. dinlemek için son, son açan var. Da tamam. şey, lütfen son espriyi alabilir miyiz Ege? Son espriyi sen yap. Sahibinden az kullanılmış diş macunu diye. Diş macunu demedim be. Fırçası dedim. Ama sen bir güzel bir espri yapacaktın onun üstüne. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. İyi kafiyseler bize günaydın bir kez daha moder sabahlarda yeni bir saat başlarken radyoların boşanakları bir kez daha günaydın diyoruz. Bu güzel salı sabahında fail oyuncun doğum gününe denk gelen bu sabahta macera dolu yolculuğumuza devam ediyoruz Modern sabahlarda. Buyursunlar efendimler oluyor neler bütün. Gene İtalya'ya gideceğim. Özür dilerim o kare. bugün sizin doğum günüz. İstediğiniz her yere gidebilirsiniz. Hakikaten. ]iniz. Baş çok teşekkür ediyorum, Şımartıyorsunuz artıyorsunuz beni. İtalya'da hayat kadınları ev kadınlara karşı savaş açtı. İtalya'da ee, yurttaşlık hakları komisyonu başkanı Carla Corso. Niye kendi aralarında savaşıyorlar? Ee, kadınlar birlik olup erkeklerle savaşsalar. Biz ikimiz aynı taraftayız izlemiyorlar mı? Ya yok, İki o, tarafın sözcüleri. Ma, Mastaki mas olarak ya korsan taksi muamelesi şeyi yapmışlar. Nereye? Hayat Kime? kadınları, bir takım ev kadınları. Çok, çok özür dilerim yani burada bunları konuşmak da çok benim de çok sorma ve gücüme gidiyor ama ev kadını mı ev kadını, ev kadını tiplemesi yaparak ev gidiyorlar ondan sonra böyle bele bele ediyorlar ele ele ediyorlar biz yasal haklarımızı istiyoruz bunlara karşı mücadele korsana hayır diyorlar He. yani her şeyin korsanı olduğu gibi maalesef İtalya'da da korsan maalesef. aldı başını yürüdü en az 80 bin kişi iddiası var bir de iddialı rakamlar hocam korkunç rakamlar sadece var. Milano'da demiş yani sadece Milano'da hesabını size bırakıyorum diğerleri nasıl savunmuş kendisini yani ne demişler onun üzerine Korsanlıkla suçlanan tırnak içinde fahir. Evet. Yani şeyin adı korsanlık mı oldu demişler. Ne <gülüyor> demişler? Yani ne? Ben anlamadım tam yani nasıl korsanlık Ya şey? burada esas e, rahatsız olan kesim bence hani maddi olarak değil de hayır bizim adımız çıkıyor onlar baktığınız zaman en hanımefendi onlar. Bizden daha çok götürüyorlar para olarak demiş. Al işte sana İtalyan İtalyan <gülüyor> İtalyanın feryadı Telefonumuz varmış Kadir, Telefonları galiba. öyle bir ifadeyle artık şey <gülüyor> <Onu açarsanız gülüyor> telefon var gibi Günaydın efendim Günaydın Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi e, İsmim Gürkan Gürkan Bey hoşgeldiniz yayınımıza Uzaklardan arıyor Gürkan galiba bizi Değil mi Gürkan ee, evet evet oldukça uzaktan arıyorum Nereden arıyorsunuz Gürkan? Moskova'dan arıyorum Moskova Moskova Gürkan'ı Moskova Gürkan. Moskov, evet. evet Ne yapıyorsunuz Gürkan Bey Moskova'da? Evet. Moskova'da çalışıyorum ben Ne iş yapıyorsunuz işte onu tahmin ettik ee, kim, Kimya mühendisiyim özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum Peki efendim daha uzun yıllar orada mısınız? Ee, yani şirketimiz görev verdiği sürece buradayız Seviyor Şimdi. musunuz Moskova'yı? Moskova'yı kişisel olarak yok, Kişisel olarak sevmiyorsunuz, kurumsal olarak seviyorsunuz anladım kadarıyla. Çünkü şirket ne kadar izin Peki Gökhan Bey, maaşınız iyi mi maaşınız? Evet, iyi buradan bu gülmeden baya... Maaş iyi İyi, baya. Baya iyi ya, adama yani maaşı zorunda. Ya, ya, ya, ya. Peki, gözümüz yok. Güzel güzel harcayın, güzel güzel yiyin. isterseniz biriktirin. Evli misiniz? Öyle yapmaya çalışıyoruz. Tabii buraya gelme amacımız biraz da... E, kenara atmak. için. Kaç yıldır oradasınız? E, neredeyse 4 yılı tamamlayacağız. Ne Oo, kadar helal. attınız kenara? Ben sana söyleyeyim. Ne ayda attım kenara? Ayda en az 3 bin dolar atıyor olsa, senede 36 bin dolar, 4 <gülüyor> senede... Korkulacak rakamlar. Eğer Gökhan'ın kıyıda köşede en az 150 bin dolara yakın parası yoksa ben bileklerimi keserim. Değil. Doğru artısı da var tabi. Gü Gürkan Bey bir şey soracağım. <gülüyor> Sır bileklerini kesmeyesin diye. Maddi durumu konusunda bu kadar açık davrandı. Yani e, sanki telefon konuşmamızın başlangıcında ben size Gürkan diyordum. Şimdi bir Gürkan Bey demeye başladım. Ne oldu? <gülüyor> Hiç alakası yok olur. yani parayla evet, falan. Farkındayım, Tamamen farkındayım. tesadüf oldu efendim. Yani şunu soracağım. Dolar üzerinden <gülüyor> mi alıyorsunuz maaşı yoksa ne üzerinden alıyorsunuz? Teşekkürler. Yok dolar üzerinden dolar üzerinden alıyoruz. Rus rublesi üzerinden alıyoruz. Rus rublesi Hı. mi? Ne yapıyorsunuz? Bahlia bahlia evet. gidip değiştiriyor musunuz onları? Biraz anlatır mısınız? Evet evet evet. evet. Peki Rusça, yani, öğrendiniz evet, Rusça, Rusça öğrendiniz mi? Tabii onu bizim. Rusya öğrendiniz mi? Ne oldu ki? Rusça Rusça diyoruz. Gökhan, Rusça hiç söylediniz mi? Rusça e evet biraz öğrendim. Yani bankada 150 bin dolardan fazla param var diyecek kadar biliyor musunuz? hayır bilmiyorum. Onu da daha öğrenelim. Ne zaman döneceksiniz peki belli mi Gürkan Bey? Eee yani burada sözleşmeyle ile çalışıyoruz. Sözleşmen geriye görevin bir seneden biraz daha fazla devam edecek. Sonrasında eee ne olacağını Ama sonrasına bakarız Gürkan kıyıda köşede bakarız. İstersen bir sene yat yatış. Ne yapacaksın? Gelirken Yap, bize yapalım, haber verin. Yapalım, Geliş yapalım, tarihinizi yapalım. ve saatinizi biz, biz sizi havaalanından alırız. Karşılayacağız havaalanında. Şey de yapmayın yani. <gülüyor> para konusunu Çok düşünmek yok. dahi e, istemiyoruz. Yani, Hallederiz sonra. Nereye döneceğimiz belli için i̇şte haber verin. Yani, biz, biz de bilemiyoruz. Biz yerlere i̇şte biz de bilemiyoruz. Bilsek zaten söylemeyiz bunu. Haber Açın. verin de onaya gelelim. Açın. Mesela ben <gülüyor> Dalaman'a gidiyorum. Niye biz Dalaman'a geliriz? <gülüyor> tamam peki. <gülüyor> e hayırdır Gürkan Bey. Gürkan Bey siz para... Durumunuzu anlatmak için mi aradınız bizi şöyle yani param var falan Bizi paramınızla mı ezmeye çalışıyorsunuz? Ah kurban olurum. Değil. Ama öyle kuru Ama kuru olmaz kadar, artık. Evet. Affedersiniz de bankaya 150 bin doları atarken iyiydi. Böyle bir şey alacaksınız artık. E, alırız tabii. Alır, e, <gülüyor> daha, daha sonra tekrar alayım. Siz bana adresinizi verin. Ben göndereyim size ne arzu ediyorsanız. Matruşka. Ben nakit ar arzu etmiyorum. <gülüyor> Matruşka iyidir. Hayır. Peki Gürkan Bey çok teşekkür Vallahi ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kazançlı günler diliyoruz. Aramanız yeter. Fahir'in evet. doğum günü olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet. Aramanız yeter Gürkan Bey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun <gülüyor> Gürkan Bey. Pek zarifsiniz. İyi günler. günler. Hoşçakalın. Daha ya, çok kazanın yani. Gurbette yani? adam ya. Adam gurbette evet, tabii. Hakikaten. Düştüm. Evet Oktay bir şeyler mırıldanıyorsun ama duymak istemiyoruz. <gülüyor> Gündeme dönmek istiyoruz. Ya gündeme dönelim. Gündeme dönülmeyecek bir şey yok ki. Ee, bu bakalım 14 yaşındaki kız üniversiteli oldu Zimbabwe'de. E, Demek ki Zimbabwe'de kolay bazı şeyler. Bazı şeyler kolay, bazı şeylerse oldukça zor. Ve Oktay biliyor musun hediye olarak kıza ne hediye etmişler? Tuzluk mu? Üniversite e, başladığı için 14 yaşındaki... Şey tuzluk mi? mu? Masaj, masaj... Tahta tuzluk diye <gülüyor> düşündüm ben. Masaj Çünkü biliyorsun şey Zimbabwe'de geleneksel... <gülüyor> Bence küçük tahta bağlama. <gülüyor> bağlama mı? Yok değil. Dur bir dakika. Tahta bir şey mi Fahir? Kalem mi? Yok tahta bir şey değil. Bakayım tahta değil Oktay. Put mu? Put mu? Put, put put ama ne putu? Zihin açan put. Ne putu, Zihin açan zihput. put. Ee, evet duyar gibiyim. Portatif bilgisayar. Evet Aynısı Vay seninkinin be. aynısını hediye etmişler Oktay. Helal olsun güle güle kullansın. O da Oktay abime örnek alıyorum. Dedi. Siz ister misiniz benim. süper zeka olup genç yaşta üniversiteye gelmek? Bakayım istemezdim. Yani genç yaş dediğim mesela herkes 18 yaşında girerken yaş. sınıfta sen 12 yaşındasın. Evet. herkesden zekisin, herkesi cebinde, yani profesörleri de cebinden çıkaracak bir adamsın ama 12 yaşındasın. Çok çirkin. Ben istemezdim ya. Ben Başka havalara yaşadım. girersin öyle olunca ya. Ne havası canım. Ya. girersin abi. Ne havası oktay Allah Geçen gün bizim dükkana gelen sevimsiz süper zeka çocuk gibi mi? Bizim dükkana Herkes sevimsiz. Hayır gösterdim bu çocuk galiba süper zeka. Baksanıza ne kadar sevimsiz dediğim bir çocuk vardı ya. Hangisi doğru? Çünkü dükkanımıza pek çok seviyorsunuz <gülüyor> ve süper çocuk geliyor yani ve bazıları da adam görünümünde bunları. Bu ııklım olanları var ya. Göste açtı falan ya. Ha, o çocuğu diyorsun. İşte o çocuk kim? O çocuğun yaşında üniversiteye başladı. Evet ya tamam anladım. O çocuk ama evet gerçekten. Oktay Demirci diyorsa evet yani. Biraz biraz şey Oktay yani. Demirci çocuk sever yani. O bile diyorsa. O biraz O çocuk olmayabilir yalnız. Ya hakikaten siz çocukla şeyi karıştırıyor olmayasınız? Neyi? Çocuğu falan olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi gazeteyi açıp falan. Bir de biraz söylediyse tamam artık yani. Buz getirmiş. <gülüyor> ben ister miydim istemez miydim bilmiyorum ya. Üniversite bitecek çünkü herkes askere giderken. Sen gidemeyeceksin. Sen rahatsın. Allah Allah bak ya ee? Gerçekten o zaman master niye yapasın ki? <gülüyor> ya onun çeşit çeşit zorluğu olur ya öyle olur mu? Adam Başka kariyerini planlayamadı ki ikinci <gülüyor> saniyesini. Tabii canım askerle. O zaman master da ne yapacaksın? çünkü master'ı yaptıktan sonra askere gidiyorsun zaten 20 yaşında gidiyorsun falan. Hı. Böyle bir süper zekasın da ne herkesin bacaksız gözüyle baktığı bir adamsın. Aa, yani Biraz süper zekasın ama daha tüyü Bacaksız gitmemiş. gözüyle bakmaz herkes. Kızlar herkes bir tane kızdan hoşlansa aranda kuşak farkı var. Tabii. Onun der, mesela ders çalıştırayım olmaz. ona falan. Gel sana celada ders çalıştırayım falan derse. Aferin <gülüyor> sana ya ne kadar güzel biliyorsun bebişim falan diye sevecek seni. Ondan sonra "Cecacığım bir de tam 10 ile 12 13 çalışsana. Sen bu söylediği göz beğenme bir şey." <gülüyor> Misafir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğun evlerde bu garip durumlar <gülüyor> çok çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Hani camı basacak yok. ikinci sene. her şey zamanında zamanı güzel. Doğru falan. O yüzden hiç süper zeka olmadığıma üzülmüyorum. Ortalama bir zekam var. Ne en önde ne arkada. Çok teşekkür ederim ki yani ya arada da şey subliminal mesajlarını veriyor. Var mı da mi? bizim süper zeka dinleyicimiz? Olmaz mı ya? Emrehan alıcıyı ben bir tek biliyorum. Onun dışında hani çok zeki dinleyicilerimiz var mı? Emrehan alıcının IQ'su kaçtı? fazla oldu. Şey, ya o tip, o tip sorularla belli olmuyor da yani sonuç ye, olarak kendisi de söylememişti. Ne söylemesi olduğu için yani. Bayağı sağlam demişti ama yani. Daha yani, demişti benim hatırladığım. Üçünüzü cebimden çıkarın bir daha. Üçünüzü öbür cebime sokarım gibi bir laf etmişti. Boş so çocuklar derken o vurgu ben duymuştum. Yani. Evet, sonuçta yani bir oturuşta bir buçuk bir yiyebiliyorum falan demişti. Yani direkt IQ'sundan bahsetmemişti. <gülüyor> Yani var mıdır süper zeka? Ya hadi biz üçümüz bir IQ testine girelim ya. Ne yapacağız IQ testine girip sonra ne yapacağız onu? IQ testini... hadi O da bulunsun. Bak fax istedik fax geldi. IQ testini de alırız. IQ dosyası diye bir dosya açıyoruz. Oraya koyarız. IQ testinin şöyle bir tarif var. Herkes kendini süper zeka zannediyor ya. Ha. inceden. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ahmet bile pek çok kişiden zeki olduğunu falan düşünüyorum. Aslında ben böyle... Ben var ya <gülüyor> <gülüyor> Ama... Bak gıyabında laf sokuyorsun. Ama bu şeyler zeka testleri senin normal zekada olduğunu belgeleyip eline veriyor ve sonra ne moralim var, bozuluyor. Ne gerek var? Herkes işte zannetsin ya. Öyle öyle mutluysak. Öyle takılalım işte. Süper, zekâ süper zekayım. Evet, i̇şte süper o zekayım bence diye. sosyal hayatımızı biraz sıkıntıya sokuyor. Herkes kendini süper zeka zannettiği için ya o, o bir anlık düşünce olabilir ama süper zeka olmayan adam bütün hayatında süper zekaymış gibi yaşayamaz. Sürekli de kendini hatırlatmaz onu. Süper zeka olduğum için hiçbir şeyi bir seferde anlamıyorum. Ben süper zeka'yım abi diye. yolda yürümez adam. Yani o yüzden boşver neye gerek var? Morallini tamam bozacağız, abi şey yapacağız. Tamam. Çıkacağız geri zekalı ondan sonra oturacağız. Yok, bir geri zekalı çıkmayız ya. gene de. Ya bir solo test yapalım. Ha solo test yapalım. Ha ona, tamam. <gülüyor> Kona gelirim. <gülüyor> solo test yaparız. Tamam abi solo testimizi yapalım. Güzelce çıkalım. Kurnaz. Buradan. Solo testte ezber şeyi var ya. Zeki. Ezber boza. <gülüyor> ezber mi var? Ezber vakit var? Nasıl? Ezber abi böyle şey çıkıyor herkes. Daik çıkıyor. Nasıl ya? ya. Ya onun bir şey çözümü var ya. Çözümü oradan var. Onu kadar. da Pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Var mı hiç süper zeka dinleyicimiz? Süper zeka Bu dinleyicimiz kadar konuştuk onun üstünde süper zeka mı var? Telefonumuz 210 zeka. 30 30 süper zeka dinleyicimiz var. Ben zeki zeki olduğunu. Ben süper zekayım diye birinin aramasını mı bekliyoruz şu anda ve bunun da zeki olduğunu düşünüyorum. Hayır arayan olacaktır <gülüyor> ama <gülüyor> ne kadar <gülüyor> yani nasıl, nasıl inanacağız ve neye güveneceğiz Deli diyeceğiz ya rüssat diyeceğiz yani şey diyeceğiz sonuçta şeyde ney hangi duraktı ya zeka testi yapılıyordu hangi durakta? Bir hmm, yerde İzmir'de. çiçek taksi durağı. İzmir'de, İzmir'de miydi o? Çiçek taksi durağı mesela benim bildiğim kadarıyla bir zeka testidir izleyiciler arasında. Keza Akasya durağı. Akasya durağa sezon yok. Sezonu bitirimi yaptı. Yaptı, yaptı mı? Tamamen bitti. Yapma ya. ya. Hı -hı. Bir devir kapandı diyorsun Döner yani. yine o ya her hakikaten bir boşluk oldu çünkü. Döner döner. Yani ben şimdi taksi dizisi seyretmediğim zaman rahatsız oluyorum. E, arka Sokaklar izli Fahir. O da bir taksi dizisi. Arka Sokaklar izli çünkü benzer şey şirket Çoruğu. <gülüyor> o diyorsun. Aynı benzer bir oluyor. olay örgüsü var. O zaman isterseniz biraz aha valla süper zekalar şu anda telefonlarımızı yaki. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bahadır Bey. Bahadır Bey hoş geldiniz. Süper zeka mısınız Bahadır Bey? Kıllı oldu. Yoksa sadece sırtınız kıllı mı? <gülüyor> <gülüyor> hem kıllı hem akıllıyım falan diye. <gülüyor> ya ben bütün testler, bu bu işe ben en küçük beri çok merak ettim. Ben zeki miyim, değil miyim? Hep bana çok zekisin, çok zekisin dediler. Beş kardeşin en küçüğü olarak. Uh -huh. Acaba beni şişiriyorlar mı? Tembelseniz onu meşrulaştırıyorlardır efendim. Tem, Ama tekster şimdi hep 117-120 civarı çıktı. Ama ben kendimi hiç o kadar zeki bulmuyorum. 117-120 yani. yani litre, litre mi bu? <gülüyor> ya yani. yani 100 üstü iyi 110 üstü daha iyi falan diyorlar ya hani çok süperler 140 falan oluyor yani şimdi biz doğru ben aslında çok da net şeyini bilmiyorum kaça kadar şey oluyor ama yani 80-90'da evet, 80 idare 80 eder diyorlar 80 falan çeşitlerini çok araştırdım ve mesela bir yaptığım zeka testini bir daha yapmamaya çalıştım ki objektif olsun falan diye internetten çok test doldurdum bu arada günlerimi verdim neredeyse hep o civar çıktı ama ben kendimi o kadar zeki bulmuyorum mesela düşündüğüm kadar hızlı öğrenemiyorum hı hı Peki ama böyle valla ben de baya zekiyim dediğiniz anlar oluyor mu günlük hayatta? Oluyor. Bu da başka kimsenin aklına gelmezdi falan şeyleri şöyle günlük pratik çözümlerde evet mesela ev yerleştirme eşyalar mesela işimler, kapıdan bir şey geçireceksiniz zaman. kapıdan bir şey geçireceksiniz ne geçirsinler kapıdan ha, on, onları çok iyi mesela Zigon çok yük taşıdım ben onun için öğrenciken onu evleştirdim <gülüyor> yani ev taşımak zeka gelişimine birebir mi diyorsunuz <gülüyor> mesela <gülüyor> peki çok teşekkür, <gülüyor> ki, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim sağ olun Bahadır Bey, Bey. Şu anda çıtamız 120 Vahadır Bey sayesinde. 117-120 falan civar diyorlar. Ne diyorsunuz sevgili dinleyiciler? Varsa daha iyisi artıran yok. gelsin. Valla kesin vardır ben sana söyleyeyim ya. Gerçi kim yapıyor zeka testlerini psikologlar? Mavi durak mıydı neydi işte hatırlayamadım onu. Bostanlı tarafında bir durakta. durakta. Işte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? E, Meltem Anafarsa ben. Meltem, Meltem Hanım Anafarsa. sesiniz öyle bir şey geliyor ki 160'dan aşağı açmayacaksınız sohbeti galiba. <gülüyor> Hayır ben dekiy olduğum için aramadım. Zekalı biz... olduğunuz için aradım. Ne olduğunuz için? Psikolog olduğum için. Psikolog evet rahatlatın biraz bizi. bizi. Evet bizi bir rahatlatın. rahatlatın. Ben ee, arkadaşları anlatamadım çünkü Meltem Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Şimdi şöyle standart bir e, zeka testi vardır. O ha. zeka testinde 100-110 arası alan normal kabul edilir. Normal evet. 110-120 arası alan parlak normal kabul edilir. Hani ehven işaret evet. Parlak yani. Parlak normal. Parlak normal. Yani sol testte evet. dörde tek abi evet. evet, kurnaz. 20-130 arası. Parlak 130 üzeri çok parlak. Çok parlak, pırıl pırıl. Şawk. Pırıl pırıl. Optimetalürji <gülüyor> yani. Böyle evet. çıktığı zaman şey makinede şey veriyor mu? Aa aa aa diye sinyal veriyor mu? 130 üstünü falan bulduklarında. Bir sinyal veriyoruz. <gülüyor> ne yapıyorsunuz onlara bir şey mi? Bravo. Hocam değil. diye elinde <gülüyor> sonuçlarla koşuyor Meltem Hanım. Bunun ders saati falan var mı Meltem Hanım? Efendim. Dershanesi var mı bunun? Valla zeka, standart zeka testini bir kere alan zaten soruları bildiği için öbüründe daha yüksek alacaktır otomatikman. Hmm. O zaman böyle bir şey oluyordur o işlerde. Çakallık, çukallık. Mesela size geliyor soruları alıyor ondan sonra başka psikoloğa gidip süper parlak çıkabiliyor. Evet ama amaç önemli yani süper parlak çıkmanın ne anlamı var? Bir süre sonra parlak olmadığınız belli olmaz mı? Ege'nin bu yaklaşımı zaten hafif parlak olduğunu gösteriyor. <gülüyor> Fark ettiniz bilmiyorum yani. Ne çok parlak ne... Normal. normal. Hafif parlak. <gülüyor> Peki Meltem Hanım şimdi bu zekanın değişik biçimleri olduğu konusunda habire bir şeyler çıkıyor. Mesela az önce Bahadır Bey söyledi. Böyle eşyaları bir yerden geçirme. Hani böyle bir e, geometri ayrı e, bir şeyi hızlı öğrenme ayrı. Bunlar değişik zeka türlerinin göstergesi mi? Evet. Yani şöyle aslında iki farklı kuran var. Biri zekayı genel zeka olarak görür. Öbürü alt boyutları olarak görür. Mesela spor yeteneği bir Zeka göstergesi. Zeka işaretidir ya da sosyal yetenek, sosyal beceriler ayrı değil mi? Matematiği çok kötü olan ama ikna kabiliyeti yüksek olan insanlar vardır mesela. Onlar Onların da bir çeşit zeka olduğunu kabul ediyorlar değil mi? Evet. Evet. Yani biz eskiden onlara zeka demiyorduk da sadece matematikte işte böyle bilim dalında başarılı olanlara zeki diğerlerine kabiliyetli şeytan tüyü falan gibi açıklamalar buluyorduk. Hızır Şimdi... falan diyorduk. Hızır, <gülüyor> Hızır falan diyorduk. diyorduk. Evet. Şimdi hepsinin ayrı bir zeka türü olduğu söyleniyor. Ama bu IQ testleri tek bir biçimimi ölçüyor. Tek ölçer alt boyutları mesela sözel performans diye performans daha çok böyle puzzle tarzı hı hı. puzzle tipi şey diyorsunuz müsade söz işte dağarcığıydı gibi daha sözel ifadelerle hmm. neydi o testin bir adı neydi Meltem hocam ee, çocuklar için yapılanın ki viskar Hah, viskar Yetişkinler için yani 16 yaş üstünde yapılanlara da WAIS deniyor. Waste. Siz yaptınız mı hiç bu testten? Kendinize evet. Yani, yani evet. ama kendinize yaparsanız olmaz ki. Siz zaten biliyorsunuz kaç saniyende. <gülüyor> Yok kendime yapmadım Allah için. Çocuklar mı yapıyor? Yani anneler babalar mesela bizim çocuğumuz süper zeka diye mi geliyorlar yoksa çocuğumuzda bir sıkıntı var mı falan diye mi yaptırılıyor bu testler daha çok. Yani mesleki ahlak etik çerçevesi içerisinde sadece sorun olduğu zaman yapılması lazım. Aksi takdirde anneler çocukların zekalarını yarıştırır öyle olmaz evet. mı? Evet, evet doğru. doğru. Hmm. Seninki 120 çıktı. 120 çıkan sanki zeki üzülüymüş gibi hmm. olur. Ben bile 130'un Peki Meltem Hanım siz hiç yakın çevrenizden hiç bu testi yapmak istediğiniz olmadı mı? Mesela ee, komşularınız olur, eşiniz dostunuz olur olmadı mı? Eşiniz var mı? Şimdi eşim var. Ee, ne güzel. Yaptınız Eşimini mı kendisini? Yapmadım ama 130 üzeri olduğunu düşünüyorum. Bunun için kriterim de şudur. Benim eşim o tüfüziği 3 senede bitirdi. 3 senede. Fahirde 9 senede bitirdi. O zaman 360 fahirde. Yani, 360. <gülüyor> <gülüyor> Kaba bir hesapla. Yani... Egenin de oran orantı bilgisinden 400 lir'i <gülüyor> geçtiğini herhalde anlıyoruz. <gülüyor> yani... <gülüyor> Aşk olsun ama bilgisi. ya öyle kaç senede bitirmekle ne alakası var ya ne alakası ben bir kere hiç gitmeden bitirdim ki hiç gitmedim bitirdim. Ben tam şeyi soracağım Meltem ne? onu söyledi yani bir bakınca anlıyor musunuz siz İlla o testi yapmaya gerek var mı yani 125 falandır falan diye böyle bakınca anlıyor musunuz artık yani o bir kadar tecrübeli oldunuz mu diye şunu söyleyebilirim. Bugün devlet üniversiteleri, hani yeni açılan üniversiteleri katmıyorum ama bugün standart olarak bir üniversiteye girmeyi becerebilmiş çocuğun e, parlak normale yakın bir zekası vardır. Türkiye'deki sınav sistemini aşabiliyorsa demek ki parlak normal dediğiniz 120 üstü müdür? Yok 110-120 110-120 arasındadır. Peki... Hani üniversiteye girebilecek kapasiteye sahip Çocukların 110-120 olacağını söyleriz. Meltem Hanım, peki bir de bizim için siz ne düşünüyorsunuz? Sa çıkarız, Sadece böyle... okul mu yani Meltem hocam? Sadece okul okulda olan durumu mu? Baş... Yani böyle zeka testlerinin okul başarısıyla yüksek ilişkisi bulunmuş. O yüzden okul başarısı... ha, okula bakarak. Bir okula bakarım diyorsunuz yani. Yani Hı. o şey çok zeki ama okulda başarısız bir iki tane çok efsane hani herkes şey diyor Einstein de başarısızdı falan durumu çok istisnai durumlar. <Gülüyor> öyle çocuklara zeka testi yapıyoruz ki onların zekalarında bir problem olmadığını okula söylemek için. Ama bizim diyorsunuz kaç çıkar onu söylemiyorsunuz. Yani bizi deseniz kaç çıkarız. parla yakın. Vallahi şimdi ne dediğim ne dediğim yalan Ya deyin deyin valla kaç ne zamandır biliyorsunuzdur bizi. Yani 120'den açalım bahsediyorum ben. Ha, çıkın tamam biraz ha, diyorum. ya biraz elinizi <gülüyor> ba Hadi bakalım. <gülüyor> Bugün Fahir'in doğum günü ona göre hadi bir şey söyleyin. Fahir'e bir şey söyleyin en azından çok istedi. Yani Fahire 120 derim. Ekiye 122 derim. Eee kaldı mı galiba? 60'lar falan verecek bana. <gülüyor> 130 diyeyim ona da. Wow! Ya doğum günü olan ben de menaj bana edeyim. verdiniz. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Sırayla torpil Meltem Hanım ya. Tamam her harf sırasına göre bir şey yaptı ya. Vallahi sıralamaya göre <gülüyor> <sırası> yapma <gülüyor> yani. Stüdyoda oturuz sıramıza göre kimseyi kırmamak için. <gülüyor> Meltem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Aydınlattınız Ay. bizi. Hoşçakalın. Biz sabahın <gülüyor> o ikinci ekim. pastasını alıyoruz hemen. İkinci Alişan Balkoşa'dan geldi. Oo. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Pasta geldiğine göre biz bir reklam dinleyelim. Sabah Hayır Öğüncü'nün doğum gününe iyi çakışmayan şarkılar adlı e, köşemizde hep beraberiz. Ben niye oturdum ki buraya durduk yere? Demek ki içim çekmiş. Bir saniye çocuklar bir saniye. Söyle. Doğum gününde şeyin başına oturma hakkım var. Ha. Neyin başına? Ne oluyor Fahir senin sesin patlıyor. sesi patlar. Aman gel sen buraya ya. Beni bir günlüğüne mi oturtuyorsunuz buraya? Şu anda stüdyoda yer değişikliği, sevgili Kim bu sanatçımız? Şu şarkıyı söyleyen hanımefendinin ismi ne? Katy evet. Perry. Katy Perry. Katy Perry mi bu ya? Valla Katy Perry'i hemen buradan şiddetli uyarıyorum, lütfen. Bu <gülüyor> uyarılar yerini buldu. Herhalde duymuyoruz. Derin var. bir sessizlik oldu, derin bir sessizlik oldu. Evet, buyurun efendim. Son haberlerimiz son zaten. Haberler. Bunlar son dakikalarımız. Çünkü kestaneli pasta içeride bekliyor. Vallahi canınız başka türlü bir pasta çekiyor mu? Canım beni böyle eşkili bir pasta istiyordu. Nasıl bir şey tam şey yapamadım yani. Şey var orada? Pasta, sat, pasta, sat. Line li pasta istiyorum ben? <gülüyor> Okta ben lime'lı li pasta istiyorum? Tamam, lime past. Buyurun efendim. He, buyurun, ee, işte. Bakalım son son mesajlarımız neler? Son mesajlara bakacağız. Fahir Öncü'n doğum günü kutlamaları e, kapsamında devam ediyor. Bugüne özel bir şey yapıyor musun Faiz? Bugüne özel derken? Bugün Sadece senin... size özel saatlerde. Ne bileyim bir şeyler yaparız diye düşünüyorum yani. Nereye yani... gitmeyi düşünüyorsun mesela? Bir... Ya akşam Ankara'nın herhalde en nezih yerlerinden birine gideceğim. Şu anda isim vermek istemiyorum. E, çünkü... Valla doğum günde en doğru hareketi yapan Oktay oldu. Ne yaptım ben? Bizim dükkana gelmedin. Hiç, <gülüyor> hiç uğramadım evet. Bu gece dükkana gelirse ay ne güzel kendi mekanını kutlayayım dersen. ikinci dakikada kendine adisyon girerken bulabilirsin. Çünkü ben yani. senelerdir e, biliyorsun karısının doğum gününde <gülüyor> Antalya'da olan adam. Kendi doğum gününde karısının yanında olamayan adam. işte falan gibi şeyler yaşadım. Anılar yaşadım evet, Hayır, Bu anılarda hiç unutulmadı e, tabii ki. Bu sefer, bu sefer doğru yaptığımı düşünüyorum. Bakalım sen de e, iyi şey yap. İyi düşün. Çünkü yılda bir kere geliyor bu şans. Fahir, insana. Teşekkür ediyorum Oktay. Bunu unutmayacağım. Bugün aklımdan çıkarmayacağım. Çıkarma. Bir şey söyleyecektim ben sana. Hmm, onu. Mesaj var mı Fahir'in doğum günü? Var ya. Olmaz mı? Olmaz mı? Bir sürü. Ee, dün doğum günü olan Umut Kara Mahmut 7 Ekim'de Chicago'da kansere karşı koşacakmış. Onun haberi geldi. Ona bakacağız. Bu hafta içinde daha ayrıntılı olarak da aktaracağız. Tebrik ediyoruz. Erdem Bey faks çekmiş herhalde sana. Ee, ben fakslara bakmadım Tekrar bir fakslara bakarak 3 kat aşağı inmemiz gerekiyor depoya fakslara bakmak için Kolay değil yani Ondan sonra Eda Hanım doğum gün kutlu mutlu olsun Fahir demiş ee, Sevabınız çok büyük demiş sana Fahir <gülüyor> Öyledir sevabım <gülüyor> büyüktür <gülüyor> Ondan sonra sizin sayenizde uyanıyoruz diye Ondan sonra nice yıllara Fahir demiş Level 2 nokta üst üste Level olabilir mi Level <gülüyor> Doğrusu Lever'dır zaten ee, Ondan sonra Ve, bugün ve daha bir, pek çok mesaj Fahir Böyle Facebook'tan atanlar var bir tanesi şey oldu Yaşlı ama genç İşte o kadar güzel mesajlar arasında Ona mı takıldın sen? Yani sana? hayır abi güzel tabii ki Mesela sen yaşlı ama genç mi? Diye. Yani işte şey görünümlü Ne derler ona? Genç görünümlü yaşlı Böyle bir şey oldum Mahzumlaştım Hakikaten. Ya o, o ağzıma düğümler. Senin aklında o kötü bir şey çağrıştırıyor ama. Hâlbüsü o çok bir güzel şey. bir şey diye söylemiş. O söyleyen kişi ya. Sen öyle düşün. Ö öyle dedim. Sen olmadı, öyle düşün rahatla. Yani hayır. Onun için değil. senin aklında şey bir şey canlanıyor değil mi? Yaşlı. Olup da... Geçleri al... cebimden çıkarım 20'ye falan değil. 40 yaş olan, mesela arasında 40 yaş olan kişiye abi dedirten adam geldi senin aklına değil mi? Ya aynen öyle ya, aynen öyle. Vallahi aynen Mahalledeki yani. topa girişen Ziya abi gibi bir şey geldi senin aklına. <gülüyor> ben bugün yayından erken çıkayım biraz da hemen dükkana gidip şey yapayım. Ne? Hazırlıkların Hazırlıkları mı başlasın? Kara tahtaya bir 40 yazayım. Hı hı. Ondan sonra da merdiven dayayayım. Ya niye sen Fahir'in tişört fikrini şey yapıyorsun ki? Evet abi niye çalışıyorsun? Sonra bir sürü insanın aklına gelecek. Hayır Sen de o, yerine, mutlu yıllar Fahir yani. yazacağım altına. Ha çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Fahir hakikaten sürpriz doğum günü hazırlayalım sana? Ya bana bir sürpriz doğum günü. Tabii ki sürpriz doğum gününe asla hayır demem doğrusu. Biliyorsunuz bu konularda bir zafiyetim söz konusu. Sürpriz doğum günü istiyor musun? Valla sürpriz doğum günü. Ama bugün da... mü istiyorsun onu yoksa sürpriz ya bugün olsun? Bugün olursa sürpriz olmaz İstersen sonra yapalım. Yani mesela yarın da değil. Bir, bir ara bir <gülüyor> sürpriz, sürpriz doğum günü var. hakkın olsun. Nasıl bizim aramızda daha, bir anlaşılır? Tamam bir Önümüz hakkı var. Önümüzdeki seneye kadar açık, Bana şey. açık çek veriyor musunuz? Açık çek. Bana sürpriz açık. doğum günü açık Oktay, çek. Veriyor. Açık çek veriyor musunuz? Açık çek verip arkasını imzalatıyoruz. Hayır. Ben de kaşeyi. Yalnız bir kaşe istiyorum senden. Çok Ya teşekkür da, da kaşe bilgilerini. <gülüyor> Valla iyi çok mutlu oldum ya. Bana böyle bir şey ne tamam, derler önümüzdeki ona. Bir mahzunluk var mı üstünde Fahir? Valla var ya bir masumluk var. Onu ben şey yapamadım bir türlü ya. Atamadın üstünden. Bir atamadım. Mahzunluk mu mahmurluk mu? Uyuyla ne bekliyorsun yani. önümüzdeki seneden? Hadi son dakikalarında bir önümüzdeki sene yani 2013-25 Eylül'üne mi? kadar. Yani senin doğum günün ne kadar. Hmm. Hemen öncesinde bu önümüzdeki bir seneden beklediğin üç şeyi sıralar mısın? Her şey çok güzel olacak. Sorun uzun olduğu için mi anlaşılmadı? Yani <gülüyor> biraz uzun cümleyi kurmuştum. O yüzden benim hatam Fahir. Bugün senin doğum günü. Ee, Yani Soruyu baştan daha, daha, daha net soruyorum. Hocam, Bana bir liste yap. Bir liste yap. Ee, o listede 3 tane istediğin şey olsun önümüzdeki seneye kadar. Tamam. Bir nokta. Fahir. Yani 3 tane şey olsun. Evet. 3 tane de başlayabilirsin? Ha? <gülüyor> ya belki söylemek istemiyorum Oktay. Yani çünkü Tamam söylemek istediğine Mesela Bak, Mesela de de ki 3 numarayı, söyle, numarayı söylemek istemiyorum da ya. 3 numarayı söyle. 1 numarayı söylemek istemiyorum da 4'e devam et. 2'den devam et Ege susar mısın? <gülüyor> Şimdi kaçtan devam edeceğim dedim. Kafam karıştı ya. Zaten <gülüyor> 120 hakim <gülüyor> var yok arasın. Günaydın şey. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? O zaman ben. O zaman ben hoş geldin. geldiniz eyvallah. Bugün hoş bulduk. Eee, bir Fahir e bir soru mu olacak öncelikle? <gülüyor> o espriin arada kaynadı o zaman biraz ne? söyler misin? 40'ı çıkıyor dedi. Sesim kötü çıkıyor sadece. Espri değildi. Geldi. Hadi Gerçekten. ya. Ha. Hatta çünkü onun 40'ı çıkıyor, çıkıyor. diye bir espri yaptın zannedip hoşuma gitti. Yok. Girmişti. Evet. Beni Fail Bey e bir sorularım. Hani, değil de matematikçi matematikçiçim diliyle cevap vermesini istiyorum. Estağfurullah. Buyurun. Fail Bey kaç yapar? Fail Bey kaç yapar mı? Lütfen ya. Dünyanın matematikçi Devlet Bahçeli 40 yapar. 40 <gülüyor> yapar. Evet bak bir anda şey oldu. Ama nasıl Bilmiyorum. nasıl 40 yaptığını hesap evet, Nasıl? Yaptığını Aa, nasıl 40 yapar? Şimdi 25 25 Eylül ya bugün. 25 9. Gerçi 40 olmalı daha ya. 39 yapmansı lazım. Yok abi 40 yapar ya. Abi merdiveni tişörtünü yaptırdı mı yaptırmadı mı? Ben 40 yaparım bak direkt 40 yaparım. <gülüyor> Sen 39 yap merdiven tişörtünden artı 1'e ben ekleyeceğim. hesap. Hesapl hesaplayayım mı? Bak, hesapla. 25,9,1973. Tamam hesapla evet. <gülüyor> Şimdi. 2 artı 5. 2 artı 5 eşittir. 7. 7. Bir dakika ben 9'u bir kenarda tutmak istiyorum. 1, 9 daha ne, 1, tamam, 9 daha 1,9 daha 10. Ne bir tamam. 1973 Tamam 10. 17 mi topluyor musun <gülüyor> onu Ha mı? <gülüyor> <Ha> mı? <gülüyor> toplayacağım mı onları? Top. Bir dakika. Topla toplayayım mı? Toplamayım mı? Onu düşünüyorum. 73 ee, 7 3 daha o da 10. Hepsini topla ne etti orası 20. 1973 20 etti mi? Nasıl 20? Ha orası 20. 7'si burada vardı. 25 değil mi? Öbür 7, tarafta. 25. He. 25. 9 var. At o 9'u <gülüyor> sağdaki 9'u. <gülüyor> ne etti? 25 bir tarafta da 20 var. Ya 22 ile çarp. Sağdaki 5'i de at. Ne işte kaldı? Merdiven. Bak 25'i 2 ile 5'i çarp. 10, 10, 30. 30. 30. 9'u da koy. 39 oldu mükemmel rakam işte. Gitti, Aynısı vallahi. Ama hayır. Tam sonuç. Hayır 40 ulaşacağız. Ee, Ado belki Artı bir tişörtten de 40 oldu. Ne diyorsunuz? O artı, bir merdiven. Merdiven o da, o artı bir de merdiven. Merdiven çünkü artı oldu. bir de merdiven oldu Oldu mu Ozan Bey? Oldu 40 40 yaptık. Evet. Tam sonuç olarak kabul etti Ozan Bey. Çok teşekkürler. Dün aradım ama ulaşamadım. Dün de sevgili arkadaşım Umut Karamahmut'un doğum günüydü. Onu da bir atlamayayım dedim. Ya evet bugün söyledik. Az önce bahsettik Ozan. Ee, evet ben duymadım orayı. Dü, mutlu yıllar dedik. Hatta <gülüyor> e, bu hafta içinde de konuşacağız Umut'la. Şikago Maratonu'nda yine tamam. koşacak herhalde değil mi Umut? Evet koşacak. Hafta, önümüzdeki hafta pazar günü. Tamam. Çocuğu bir işe sokalım Ozan bu arada. Şunu da bir koysun da. Sonra bir işe sokalım onu. Ya bir işi var aslında. Birileri onun maaş veriyor da gelmişti. Yani geçen hafta sonu Oslo'da koştu. Ondan 2 hafta önce işte Estonya'da Tallinn'de koştu falan. Durduramıyoruz, koşuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yandan yandan koşsun. Evet. Bu, bu hafta, bu hafta dediğim gibi konuşacağız. Teşekkür ederiz tamam. Çok, Çok sağ, sağ ol. Çok teşekkür teşekkürler o Hoşça kal. Evet Fahir dileklerini alıyorduk. Evet, ee, dilek. Bu arada Zeynep Hanım Facebook sizin için 39 oldu diyor Fahir Bey demiş. Evet 39 o yüzden 40 değil 40 olmadığı için de 30, Zaten 39. Zaten rakamlar da 39'a işaret yaptım. En güzel şekilde gösteriyor doğru söyledin. Doğru evet evet dinliyoruz Fahir. Ee, ne istiyorum? Vallahi bir tane bir şey istiyorum onu istiyorum. Ee, ya bunları söylemek istemiyorum. Hiç ayakkabı almak istiyorum, pantolon almak istiyorum. 3 şey, şey eğer 3'ünü de söyleyemiyorsan 5'e çıkartalım onu Fahir. Ya iki tane i̇ki şey söyle, ikisini, söyle diyorsun. İkisini söyle ya tamam. da birini söyle. Araba alacağım, ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Ee... Bunları ayrı ayrı yazmak zorundayız yalnız değil mi Ege? Ben tişört kısmını karşılıyorum. Vallahi Ölkeme ben şey bekliyorum Ege'sin hediyeni bekliyorum. Oktay verdi zaten hediyesini de. Sen ne yaptın onu merak ediyorum yani. Ben e, çıkamadım bebek olduğundan. Aha. Bugün pis. şimdi Bu giderim Pis belki ederim hemen. Herif. Pis. Vallahi pisirsin ya çocuğu. Ben hemen da, seni hediyeni dükkanda hallederim. Tüylü dükkandan e, sana yemek vereyim. Bugün bütün carilerimi sana yazıyorum. Cari. Bana en güzel hediye bütün carileri Ege Kayacan. Benim de o zaman öyle bir şey mümkün mü? Benim de carilerimin Ege'ye yazılması. O zaman buradan ben Ankara'ya açık çek vereyim mi? Verme. <gülüyor> verme. <gülüyor> Ver, verme istersen. Verme çünkü alamam. <gülüyor> Sevgili <Hayır>. İngilizler. <gülüyor> Ödenmezler Orkestrası'yla beden diyoruz Sen alınan radyomuzda. Modern sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında radyo 2'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcastta. Bir gün bir gün olacak.